Hocam üstadımız ihlasın bir düsturunda kardeşlerinizin şerefleriyle şakirane iftihar ediniz buyuruyor. Şakirane iftihar etmede kendisini zorlayan bir insan ihlaslı sayılır mı veya ihlaslı olma yoluna girmiştir denilebilir mi? Şimdi ihlas insan ben ihlaslı görüneyim mi? ve öyle niyet ederse ihlaslı görüneyim olayım filan ihlası izale eder o bir yönüyle fakat ihlası kendi esbabıyla düşünerek, kendini ikna ederek, aklını ikna ederek ihlaslı olma ayrı bir şeydir. İşte o iradidir yani. Bu açıdan mebdi itibariyle bütün güzel işler gibi ihlas da iradidir. Yoksa fabudillah muhlisen lehuddin demez Allah. Allah'a ona tahsis nazar ederek halisane bir kullukla yönelin diyor, emir veriyor. Emirler akılla alınır. İnsan çünkü aklıyla muhataptır. Aklıyla bu emirlere hedef olur ve aynı zamanda iradesiyle de onu yerine getirir. Yani her emredilen şey bir yönüyle iradenin üzerine yüklenme demektir. İradeye bir tekliftir bu. Dolayısıyla mebde de iradidir her şey, başlar. Fakat onu bir yönüyle gönlünü ikna edeydi, ede, aklına meseleyi kabul ettire ettire, hani diyorum medenilere, kalebe ikna ededir. Ettir ettir, yapa yapa, esbabını ortaya koya koya zamanla tabiatının bir derinliği haline gelir o. Artık karakteri olur onun. Yani böyle secde ettiği zaman tek başına olduğunda dahi başını yere koyur, secde eder Allah'a. Birdenbire farkına varmadan bir ses çıkarır. Acaba bu tam kalbimin sesi miydi, değil miydi? Ya dışarıda bir tanesi duyduysa bunu, cezveye geldi, ne adam bu, meğer ne derinmiş falan gibi. Bülhazalarla çok rahatsız olur. <gülüyor> Selam verdikten sonra kalkar tevbe eder. Ya Rabbi beni bağışla. Tam içimden gelip gelmediği bilmeden bir cezbeye kapılmış gibi birdenbire acayip bir ses çıkardım orada ben. Fuhan Rabbi el dedim. İrademle bunu önleyebilirdim ben. Ancak o türlü şeyler kaste iradeye makrun olmazsa mazur olabilir insan. İradeyle önleyeceği her şeyi halkın görebileceği türden. Her şeyi iradesiyle önlemesi lazım. Bunlar hep içli olacak şeylerdir, dışa vurulacak şeyler değildir. Ama iradeyi aşan şeyler olur. Yani irade yaşar da kibileya doğru duruyorken oradan birden bire cezmeye kapılır, hemen şimale dönersin, dönüverirsin yani. Fakat sonra anlarsın, neden sonra anlarsın? Gayri irade başını sallarsın ama neden sonra anlarsın? Bulmuş bitmiştir o, irade değildir. Bir şeye tepkinin ifadesi olarak yaparsın onu. Yani orada nefse mare veya şeytan bir şey der sana. Şu ayetin mülazası maşallah aklına güzel geldi der. İşte bir tepkidir farkına varmadan bunu reddederken bir hareket yaparsın. Yani elini bile böyle yapabilirsin namazda. Mesela dua ifade eden Kur'an'dan bir ayet gelir. Namaz bir de elini kaldırabilirsin yani. Ve afe enne ve ufirlene <gülüyor> ve Birden elini kaldırırsın farkında değilsin gayrı iradedir o. Farkına vardığın zaman olmuş olur o. O mahsursuzdur. Çok küçük dahi olsa böyle iradeyi iktidaen ederek bir şey yapıyorsan dışa vuran bir tavrın bir davranışın varsa ona riya girme ihtimali vardır. Ondan dolayı oturup namaz kadar da istiğfar etmek lazım. Falan yaptı filan yaptı taklit edilmez onlar. Falanın o mevzuda irade olarak öyle bir şey varsa o falan kendi hesabını verir Allah'ın huzurunda. Sen de kendi hesabını vereceksin. Münşer hatta yok öyle bir şey ben hiç farkına varmadan Edirne yıllarında o üstada ehl-i olduğunu da söyleyeyim. Bir Şükrü Hoca vardı, ehl-i vukufun, diyanette. Üstelik şey din bulundu, azaymış, o zaman gezici vaizdi Edirne'ye gelmişti. Ben de bazen Selimiye'de vaaz ediyordum, oraya da geliyordu. Namazda farkına varmadan böyle yapıyormuşum. Bazen böyle, bazen de böyle yapıyormuşum. Şimdi insan gayri irade olarak farkına varmadan tezellül, Şayet huşu, Allah karşısında farkına varmadan o ruh aletiyle öyle boyun bükebilir. Öyle de yapabilir. Fakat farkına vardığında farkındaysa, fark insanıysa, seks insanıysa öyle olabilir. Kendinde değil. Fakat deneni duyuyorsa, ikaz edildiği zaman hemen o tembihe karşı tenebbü hali varsa şayet hemen düzelmesi lazım. Bana dedi, sen tarikatçı mısın dedi, öyle yapıyorsun ben hemen anladım onu. Ben farkına varmadan yapıyormuşum onu. Fakat düşüyormuş boynum yani bir tarafa. Sonra biraz temrin yaptım. Geçti o benden yani sonra. Çünkü Efendimiz öyle yapmıyordu. Kuşu insanı, kudu insanı, tevazu insanı, mahvet insanı, hacaret insanı. Allah karşısında ruhen her zaman iki büklümdü. Sahabe diyor ki namaz kıldırırken içinde boyunduruk dönüyor gibiydi. Fakat ağzıyla ifade etmiyordu duyuluyordu gönlünde, bazılarda diyor içinde, tandırın üzerinde kaynayan bir güvecin kaynaması gibi bir ses duyuluyordu içinde alamaları içindendi gözleri yaşla dolduğu anda olurdu, fakat bütün bunlar gayri iradeydi, tabiatın sesi soluğu olarak dışa vuruyordu bunlar mahsursuz azıcık iradenizi karıştırırsanız orada, o ihlası izale eder tevazu izale eder hacaleti izale eder mahviyeti de izale eder Suni olur. Artistik olur. Evet. Kulluk kullukta Kulluk da sen yatar kalkarsın ama fakat her şey onadır. Orada o ifade edilmeli. Sen ifade edilmemelisin. Kendini ifade cehdin, gayretin olmamalı. O ifade edilmeli. Ama cehde, gayrete, azme, vakıf olmayan ve gelince bunlar elinde değildi sen. Orada adam, beyazlıb İslami gibi kimseler, malum Subhane Malum Eşe'nin demiş. Hallaç Enel Hak demiş. Beyazlıb-i o halini kendisine söyleyenler ben öyle dediğim zaman beni öldürün hakkınızdır. Kılıçlar kesmemiş. Çünkü o kendinden değil artık. Orada, onda fani olmuş. Hocam, vicdan genişliğiyle, Hoşgörü ve diyalog arasında bir irtibat var mıdır, izah eder misiniz? Evet, vicdan genişliği bir manada ona geliyor da fakat nuans farkı var yani vicdan genişliği. İşte bu bahsettiğimiz meselelerde kardeşleri hakikaten alkışlama, takdir etme, şakirane bir iftihar içinde bulunma manalarına gelebileceği gibi aynı zamanda bugünkü hoşgörü ve diyalog dediğimiz ölçüde, bir yönüyle, herkesi de kendi konumunda kabullenme, bir Mevlana ufkuyla meseleye bakma. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma ve şerefli bir ümmet olma, imtiyazını kimseye bırakmama. Değişik hususiyetleri var onun. O mükemmeliyeti kimseye bırakmama. O da her anlayışa, her dine saygıdan geçer. Herkese hormetten geçer. Temelde insanla hormetten geçer. Vicdan genişliği biraz da onu ifade ediyor. Yani o tabir garip tabirlerden değil, dilimizin ifadesiyle kullanmayan tabirlerden değil. Başkaları da kullanmış farklı manalar yüklemişler. Belki dilimizde vicdan genişliğini biraz başlayan vicdansızlık gibi şeylerde kullanırlar. Yani her şeyi çekiyor sineye filan. Çok olumsuz şeylere karşı da yumuşak bakabiliyor derler. Namus mevzunda da. Bu umana da değil biraz. Yani biz. Onu şey yapmışız bir yönüyle, bir milletin anlayışında öyle bir tabir, farklı bir mana yüklemişiz.